Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa'nın konuları nelermiş bakalım? Ee, Avrupa'nın konuları neler? İlk konu olarak e, Afrika'daki bir gelişmeden bahsetmek istiyorum Avrupa'yı ilgilendiren. E, İspanya'nın Kuzey Afrika'da Seuta e, diye bir e, toprağı var. E, bu toprak hemen e, Fasa komşu. E, Fas'tan e, geçtiğimiz pazartesi ve salı günü binlerce göçmen Seuta'ya giriş yaptı. Böylece bir Avrupa toprağına giriş yapmış oldular. E, neden oldu böyle bir şey? Nasıl oldu? E, Fas normalde göçmenlerin geçmesini engelliyordu. E, ama bir takım gelişmelerden dolayı Fas yönetimi öfkelendi ve kapılarını açtı. Fas'ın e, Batı Sahra'da, pasta Batı Sahra'nın bağımsızlığını savunan e, silahlı bir grubun lideri COVID-19 e, nedeniyle hastalanıyor ve İspanya'da hastanede tedavi görmeye başlıyor. E, sen misin bunu yapan İspanya diyerek Fas yönetimi de kapılarını açıyor. Ve işte göçmenlerin e, Seuta'ya geçmesine izin veriyor. Binlerce göçmen e, içlerinde 1500'den fazla çocuk olduğu söyleniyor. Denizden yüzerek böyle simitlerle ya da tellerden atlayarak e, son derece tehlikeli koşullarda Seuta'ya varıyorlar. E İspanya Başbakanı Pedro Sanchez diyor ki bu kişiler derhal gönderilecektir ve nitekim de e, önemli bir kısmı gönderiliyor. İki gün sonra oraya işte asker ve 8 bin asker ve zırhlı araç e, gönderiliyor ve bu göçmenlerin bir kısmı gönderiliyor. Böylece göçmenler bu durumda da iki ülke arasındaki gerginlikte Orden oraya atılan bir top gibi oluyorlar deyim yerindeyse. La Stampa'da bir yazar şey bu kitlesel göç için bir silah olarak kullanıldığını söylüyor. En sinsi asimetrik savaşlarda kullanılan insan bombası diye tarif ediyor bu durumu. Bunun yanı sıra İspanya'dan El Diario Web sitesinde bir köşe yazısı yayınlanmış. Burada Avrupa Birliği'nin göçmenleri durdurma stratejisi eleştiriliyor. Şöyle deniyor. Plan kağıt üzerinde muhteşem. AB ülkeler sıkı göç politikasını kendi ülkelerinde uygulamayacak. Polisini, askerini kullanmayacak. Onun yerine bu kirli işleri Afrika ülkelerine havale edecek. Bu, bu işler gözlerden ırak bir şekilde hallolunacak. Ama bir işi başkasına havale ettiğinizde böyledir işte. Ucuza geleceğini daha da pahalı yapatlar diye bir yorum yapılmış. Tabii bu hemen hemen Türkiye ile yaşananla aynı evet. aslında. Türkiye ile de Avrupa Birliği arasında işte bir ara serbest bırakmıştı. Biz tutmayacağız artık denmişti. Sonra paralar ortalıkta dolaştı. Tekrar sınırlar kapatıldı. Libya'da da zaman zaman böyle şeyler alıyor. Bazen işte izin veriyor ya da daha az eee baskı yapıyor mültecilere. bazen daha fazla yapıyor. Şimdi de İspanya'da yaşayan İspanya Rası yani yaşanmış. çok çeşitli boyutları var bunun aslında. Yani insanlık dramı hatta trajedisi haline almasının Başka bir örneği işte son gelişmelerin yani İbrahim Gali galiba adı Polizaryo cephesi deniyor işte. Açık radyoda zaman zaman bunu ele alma fırsatımız oluyor. Batı Sahra'da bağımsız bir devlet kurmak için uğraşan bir şey Polizaryo hareketli Fakat Fas bunu orduyla silahlı kuvvetlerle bastırıyor çünkü çok önemli. Fosfat kaynaklarını kullanmak istiyor. Polisaryo şey halkının, Batı Sahra halkının. Fakat İbrahim Gali'nin şey olması Covid-19 tedavisi için İspanya'ya geçmesini kabul edilemez. Bir şey kabul ediyor. Yani ölsün daha iyi diye kabul edilmesi gibi bir durum var. Evet, Ve tabii terör, terörist diye de görüyor. Evet terörist var. olarak görüyor tabi. 8 bin mülteci e, girmiş buraya ve İspanya'da kovuyor onları, atıyor binini, Seuta'dan atıyor böyle. Çok acayip bir ortam. İyi ki söyledin yani buna değme fırsatı bulamayacaktık yoksa Tuğba. E, evet, bununla bağlantılı olarak bir şey daha aktarayım. E, yani bu göçmen meselesi Avrupa siyasetinin bel kemiği e, meselesi olmayı sürdürüyor e, sürdürüyor. E, Fransa'da Fransa'nın önemli siyasetçilerinden daha önce e, birçok kez de bakanlık yapmış olan Michel Barney her türlü göçü Fransa'ya AB dışından her türlü göçü aile birleşimleri de dahil olmak üzere e, 3 ila 5 yıl arasında bir süre için durdurmayı önerdi. Bunun ülkedeki suç ...ve terörle mücadele için mutlaka yapılması gerektiğini Hı -hı. söylüyor. Ee, Baniye niye böyle bir şeyle şimdi ortaya çıktı? Bunu Guardian'ın yazarı şöyle açıklıyor. Michel Barney'e böyle yaparak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... ...aşırı sağcı Löpen'i yenecek en iyi aday olduğunu göstermeye çalışıyor. Politikacılar dibe doğru bir yarışa girdiklerinde... Kısa zamanda bir sınır olmadığını anlıyor ve ahlaki tüm değerlerini kaybedene kadar yokuş aşağı koşuyorlar. Ee, yani 2022 yılında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve şimdiden herkes bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için e, pozisyonunu almaya başladı ve de böyle göçmenleri tamamen durdurarak başladı. E, bunu yap, yapmaya çalışıyor ve şeyde hatırlayalım e, Fransa'da önceki hafta e, emekli bir grup general e, ve e, henüz görevde olan askerler de dahil e, bir açıklama yapılmıştı Fransa'yı çöküşten kurtarmak için banliyölerdeki yuruhla sert bir mücadeleye çağırmışlardı siyasetçileri. Bu göçmen meselesi iyice sertleşiyor Avrupa'da. Evet göçmen meselesi. Yani tam sık sık sözünü ettiğimiz bir şey. Yani Batı Sahra derken aslında eski bir İspanyol sömürgesi olduğunu hı hı. yüzyılda hatırlatmak gerekebilir belki yani. Aklından çıkarmış olan dinleyiciler için bir şekilde unutmuş olabilirler. Hı hı. Ve Fas'ın bu korkunç baskısı ve şeyi boyunduruk altına alması da sadece 1975'ten bu yana. Yani hakikaten e, yarım yüzyıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Modern sömürgede bu işte anomi durumu dediğimiz sık sıkla dile getirdiğimizde e, bu sebeple oluyor işte her türlü şey. Yani senin sözünü ettiğin yazarın söylediği çok önemli. Dibe doğru bir yarış başladığı zaman politikada her şey muba kabul edildi. Etik e, herhangi bir temel değerin ortadan kalktığı bir anominin hakim olduğu durumu. Çok iyi ifade etmiş yazar doğrusu. E, Fransa'da evet. bu senin de bahsettiğin sağcılık e, yarışı sürerken bir taraftan mülteciler ölmeye de devam ediyor. Evet. Son iki gün önce bir haber daha vardı. Libya'dan yola çıkan yüz kadar mültecinin tekneleri devrilmiş. 33'ü kurtarılabilmiş. Geri kalanın bu olarak hayatını kaybettiği söyleniyordu Tunus açıklarında. 57 57 kişi Tunus açıklarında şey yapalım, Bangladeş kökenli 33'ü kurtarılmış. Yani Traviz'den evet. geçilmiyor yani. evet. E, bu, burada şöyle enteresan bir yorum daha okudum. E, yazar şöyle diyor Ort, e, savaşın Artık Orta bir parçası olması gibi ölüm de Akdeniz'in bir parçası olmaya başladı. Ak ölüm Akdeniz artık ölümle anılan bir şey haline gelmeye başladı. Hani bu durum böyle kanıksandı artık diyor. E Buradan e, İsviçre'ye geçmek istiyorum. İsviçre'de 13 Haziran'da önemli bir halk oylaması yapılacak. Yani tartışılan konular e, ve e, uygulanmak istenen siyasetler açısından önemli. E, bu halk oylamasında 3 mesele oynanacak. İkisi böcek zehirlerinin kullanımı ile ilgili. E, birinci öneri yapay sentetik e, böcek zehirlerinin Tamamen tarımda yasaklanmasını öneriyor ve ayrıca bu tür böcek zehri kullanılarak üretilmiş ürünlerin yurt dışından da ithalatının yasaklanması öngörülüyor. E, bu e, onaylanırsa e, hani on yıllık bir geçiş süreci olacak ve üretimde ciddi bir durma olursa hani hükümette önlem alabilecek. E, birincisi bu. İkinci öneri ise e, böcek Ilacı, zehri kullanırsa çiftçiler e, bu çiftçilerin e, kritik, e, hükümet tarafından verilen sübvansiyonlardan yararlanmamasını öneriyor. E, bu e, iki önemli konu tartışılıyor. E, bir yandan bazıları diyor ki bu tarımsal üretimi ciddi şekilde düşürür ve yapmak istediğimizin tersine yol açar. Mesela Letant'tan bir yorum Şöyle diyor: Böcek ilacı karşıtı iki inisiyatif kabul edildiği takdirde ne olur? Organik tarımda metrekare başına mahsul daha düşük olduğundan aynı miktarda gıda üretebilmek için daha fazla ve arazi ve enerji kullanmamız gerekir. Diyor. Ya da bazıları diyor ki mesela kim yazmış pardon? Le Temtan bir yazar. Şu anda ismini not almışım. İşte riyakarlığın ve kar amacıyla yazılan sahte gazeteciliğin tipik örneği bu işte. Böyle bir şey yok yani. E, tamamen bilim dışı bu söylediği. Şöyle de diyorlar yani e, biz şimdi burada üretmeyeceğiz. E, i̇thalat yapmak zorunda kalacağız. İşte Brezilya'da üretilecek. Brezilya'da bunlar da üretilirken yağmur ormanları var. E, yok edilecek. Biz burada hani fena olmayan şartlarda üretiyoruz. Böyle radikal şeylere gitmeyelim. E, yönlere gitmeyelim. Biraz e, or, e, kullanarak e, bu, bu şekilde tarıma devam edelim diyorlar. Evet anladım. <gülüyor> e, üçüncü öneride oylanacak. E, İsviçre'nin karbon salımını 2030'a kadar e, yarı yarıya düşürülmesi e, önerisiyle ilgili 1990 şeyine göre seviyesine göre e, ve bu kapsamda da işte uçuşlardan ek ücret alınması, petrol ve dizelin daha pa pahalı hale getirilmesi, işte araçlarda, binalarda, ulaşımda e, karbon salımının azaltılmasına e, yönelik bir dizi önlem e, bu oylanacak. Bir başka gazete noyel Zühre Zaytoğ e, bu yasaları canla başla savunuyor. Şöyle diyor İsviçre dünyada karbon salımında binde birlik oranı sahip. O yüzden bazıları bu göz ardı edilebilecek bir pay. Biz bu nedenle daha pahalı bize yüksek maliyete neden olacak bir yasanın geçmesine izin vermeyelim diyorlar. Oysa e, başka ülkelerin bir şey yapmasını beklemenin bir alemi yok. İklim kriziyle mücadele küresel bir proje. Zengin İsviçre sorumluluktan kaçarsa diğer ülkelerin hedeflerini düşürmesine yol açmış olur, vakit daralıyor. Diyor. Evet, çok bu, bu, bu satılmış bir gazetecilik örneği değil işte. Evet. <gülüyor> evet. Peki şeyi soracağım, 13 Haziran mı dedin? Evet, evet. Evet, bunu merakla bekleyeceğiz tabi. Çok önemli bir şey yani İsviçre bu gibi konularda referandumlarda halk oylamalarında e, dünyada başı tutan ülkelerden biri o açıdan e, önem taşıyor. Yani. Evet karbon salımının düşürülmesiyle ilgili yasanın büyük ihtimalle geçeceği bekleniyor. Böcek zehriyle ise, ise ilgili, e, ilgili ise e, farklı yorumlar var ben de gerçekten merakla bekliyorum. E, aktaracağım 13 tamam, Haziran'dan bekliyorum. sonraki programımızda. Evet son olarak kısaca e, şeyden bahsedeyim. E, Romanya'da Roma e, Avrupa Birliği'nin en yaşlı ayılarından birisi olduğu düşünülen 17 yaşındaki boz ayı Arthur vuruldu. Nasıl vuruldu? Liyânçtan prensi Emoneal e, Alt Partisi sırasında bunu vurdu. E, aslında bunun vurulması yasak Avrupa Birliği'nde bozayılar e, koruma altında e, hem bu bozayıların hem biz onların korunmasının Romanya'nın vahşi e, korunması ve ekosistemin korunması açısından çok önemli olduğu söyleniyor. E, aslında yasak e, ve bunun için izin verilmemiş daha genç bir dişi ayı için izin verilmiş. Ee, ama Liechtenstein prensi bu boz ayıyı vurmuş. Romanyalılar da buna son derece öfkeliler. Liechtenstein prensi yanlışlık yapmış. Aslında e, yanlış ayıyı vurmuş. Yani Yoksa ayıları vurmak öyle sadece çok yaşlı ve işte artık nesli de tükenmesine te tehlikede olan bir Ayı cinsinin avlanmasına bir itiraz yok da sadece en yaşlı ayıyı vurması hata. Evet tamam anladım şimdi. Evet evet. E, bu konuda da e, roman ya da e, Republika e, internet sitesinde bir köşesi var. İşte soruşturma başlatılmış e, yazar diyor ki yani, umarım e, bu soruşturma düzgün yürütülür. Umalım da saygıdeğer yargımız sonunda tüm suçun ayı Arthur'da olduğuna karar vermesin diyor. <gülüyor> Hiç, ya, ya. Lichtenstein prensi suçlu bulunur, hapse atılır Romanya'da tahmin ediyorum. Benim tahminim bu yönde. Peki. Bunu da takip edeceğim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu kraliyet ve ailesi mensuplarında çok yaygın bir gelenek tabii değil mi? İspanya kralının da vardı böyle. Tabii. Şöyle. Tabii fil, evet. Fiil öldürdü ve ihtarla sergiledi. Yeryüzünde belki de şeye doğanın çoğalmasına en büyük katkıda bulunan hayvanlardan bir tanesi fil. O tohumları binlerce kilometre taşıyarak filan. Ama onun da ötesinde tabii başka şeyler var. Yani geçenlerde vefat eden 99 yaşında Britanya'nın, Kraliçe'nin kocasının da ilk fotoğraflarından birini vurmuş oldu, bizzat vurmuş olduğu kaplanım Hindistan'da Kaplan avında çekilmiş fotoğrafından da hatırlıyoruz. Soylulara çok yakışan bir şey bu yani. Evet. Bu haftalık bu kadar. Yorotop Kispolitenlerinden gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tövbe. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek. Görüşmek.